Günaydın. Umuyorum geçen haftayı güzelliklerle geride bıraktınız, iyi bir hafta sonu geçirdiniz ve bu sabah haftaya güzel başladınız. Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Change.org'da taleplerini dile getiren pek çok kişi de bu haftaya başarıyla başladı. Geçen hafta sizlere Zeynep Biran tarafından başlatılan ve çocuklar için engelsiz çocuk parkları talep eden kampanyadan bahsetmiştik. Kampanya geçtiğimiz cuma günü başarıya ulaştı ve Kadıköy Belediyesi bu yıl içinde yüze yakın parkı elden geçireceğini ve oyun alanlarına engelli çocukların ihtiyaçlarına yönelik oyun aletleri koyacağını açıkladı. Kampanya anımsayanlar için tekrar hatırlatalım engelli vatandaşlarımız ve ihtiyaçları konuları konuşulurken sanki her şeyi belli bir yaşa gelmiş yetişkin engeller için planlanır eksiklikler sadece büyümüş engeller için eksiktir diyerek bu konuda belki de pek çoğumuzun görmediği bir şey görmüştü Zeynep Birant. Sizlerin de desteğiyle kampanya hızla büyüdü ve geçtiğimiz cuma günü kampanyadaki imza sayısı 6.000'i geçti. Bütün çocuklar eşittir. Engelli çocukların da oyun oynama hakkı vardır sözleriyle başlayan Zeynep, Türkiye'nin birçok kentinde ve ilçesinde belediyelerin engelli çocuklar için çok güzel ve yararlı oyun parkları kurduğunu, fakat Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un en büyük ilçelerinden Kadıköy'de, Henüz böyle bir park olmadığını anlatıyordu. Kadıköy Belediye Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'ndan Kadıköy bölgesindeki park alanlarında engelsiz ve engelli çocukları aynı açık hava mekanında buluşturacak, engelli çocukların da hayattan zevk almalarını sağlayacak bir engelsiz oyun parkı projesi yaratmalarını talep eden Zeynep en azından her oyun parkının bir bölümünün engelli çocukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebileceğini söylüyordu. Ben de buradan sizlere kampanya iletirken Kadıköy'ün yöneticilerinin ve halkının bu imzaya ve talebe kayıtsız kalmayacağını düşündüğümüzü söylemiştim. Mutlu haber Cuma günü geldi ve engelsiz çocuk parkları için Kadıköy Belediyesi'nin atacağı adımlar Kadıköy gazetesinde bir bir açıklandı. Kampanyayı incelemek ve bu konuya dair fikirlerinizi yorum yaparak paylaşmak isterseniz change.org/taksim ...engelsiz çocuk adresini ziyaret edebilirsiniz. Yerel yönetime yönelik bir kampanyada Orçun Özural tarafından İzmir Kent Konseyi'ne yönelik başlatılmıştı... Kampanyanın talebi İzmir için kısa vadede yollardaki yağmur suyu mazgallarının tekerleklerinin girmeyeceği şekilde yeniden yapılandırılması, uzun vadede ise İzmir kent ulaşımında bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılabilmesi için bisiklet yollarının yapılmasıydı. Kampanya geçtiğimiz hafta kısmen başarıya ulaştı ve Orçun imzacılara bir mail atarak en sık kullanılan güzergahlardaki mazgalların tekerleklerinin giremeyeceği şekilde çapraz olarak değiştirildiği haberini verdi. Kampanyada İzmir'de bisiklet kullanmanın dört teker olan bir araba kullanmaktan daha zor olduğunu, bunun tek sebebinin ise altyapı eksiklikleri yüzünden her 10 metrede bir, bir yapılan mazgallar sürekli yapılan kazı çalışmaları ve çalışmalardan sonra oluşan çukur ve tümsekler olarak anlatılıyordu. Bunların arasında en büyük sorunun mazgallardan kaynaklandığını, diklemesini olan mazgallar yüzünden bisikletlerin tekerleklerinin sürekli olarak mazgallara girdiğini ya da tekerlekler ızgaraya girmesin diye çaba serfeden eden çoğu bisikletçinin hareket halindeyken ani manevralar yaparak Arkasından gelen araç tarafından kazaya sürüklendiğini anlatıyordu. Bisiklet yolları yapılmasıyla birçok sıkıntının ortadan kalkacağını fakat bisiklet yolunun zaman alacağını ama en azından yollardaki mazgalların düzeltilmesini, diklemesine mazgallar yerine çapraz mazgallar olmasını istediğini anlatmıştı Orçun. İzmirli yetkililer Orçun'un ve kampanyayı imzalayan bine yakın kişinin sesini duydu ve yollardaki mazgalları düzenlemeye başladı. Orç'un bu başarısını mutlulukla duyuruyor ve şimdi daha yüksek sesle bisiklet yolu talep etmeye devam edeceklerini söylüyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz changeorg İzmir'de bisiklet adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başarı hikayesi de Fransa'dan. Birkaç gün önce görme engelli rehber köpekleri Eğitimciler Birliği tarafından başlatılan kampanyanın talebi, görme engellerin hareket imkanı için en önemli çözüm olan rehber köpeklerin toplu taşıma, hastane gibi kamusal alanlara koşulsuzca alınmasıydı. Güzel haber Cuma günü geldi Fransa'dan. 23 bine yakın imza ve yetkililerle yapılan pek çok görüşmenin ardından, yetkililer görme engelli kişilerin ve rehber köpeklerin hiçbir ayrımcılığa uğramadan Fransa'daki bütün kamusal alanlara rahatlıkla girebileceğini açıkladı. Kampanyada görme engelli insanların rehber köpekleri olmadan rahatlıkla hareket edebilmelerine zorlukları anlatılmış, toplu taşıma gibi kritik ulaşım durumlarında görme engelli bir insanın köpeğini yanına almadan başka bir yere seyahat etmek zorunda bırakılmasının çok büyük bir ayrımcılık olduğu vurgulanmıştı. Kampanya, rehber köpeklerin sahipleriyle beraber bir kimliklendirme çalışmasıyla eşlenmesini, kişinin sahibi olduğu köpeğin kişinin ayrılmaz bir parçası sayılmasını, okul, hastane, kurs, belediye binası gibi kamusal alanlarda köpeklerin bir evcil hayvan olarak değil, bir rehber olarak kabul edilmesini talep ediyordu ve Cuma günü, Engelliler Bakanlığı Bakanı vekili Marie Arlette Carlotti tarafından yapılan açıklama bir kez daha toplumsal hareketin neleri başarıya ulaştırabildiğini kanıtlamış oldu. Hızla yürütülen bir kampanyada Greenpeace'ten dünya devi petrol firması Shell'in Kuzey Kutbu'nda sondaj çalışması yapmasına tepki gösteren on binlerce Greenpeace destekçisi, Shell'e ait petrol sondaj gemisi Kulluk'un geçen hafta Alaska Körfezi'nde Geçen hafta karaya oturması üzerine yeniden harekete geçti. Çok büyük bir çevre felaketinin yol açabileceği kaza ufak bir sızıntıyla atlatılmış görünüyor şu anda fakat bu kazanın Kuzey Kutbu'nda petrol aramayı planlayan Shell'in engellenmesi gerektiğinin de bir kanıtı olarak ortaya çıkmış diyor Greenpeace. Harekete geçen destekçiler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'dan Kuzey Kutbu'nda petrol aramalarını durdurmasını ve Shell'in arama izinlerini iptal etmesini istiyor. Shell kazanın detayları ve oluşan zarar konusunda henüz bir açıklama yapmamış. Fakat kareye oturan platform 139 bin galon yakıt ve 12 bin galon yağ taşıyormuş. 272 galonluk yakıtınsa okyanusa sızdığı raporları var. Sızan miktar az da olsa yaşananlar Shell'e güvenilmeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu söylüyor Greenpeace. Kazaya tepki olarak 200 bine yakın kişi Obama'dan Shell'in petrol arama izinlerini iptal etmesini istediğini söyleyen Greenpeace bir yandan da Public Eye Award'da Shell'in yılın en berbat şirketi seçilmesi için çalışıyor. Shell bu kategoriye Kuzey Kutbu'nda yapmaya giriştiği çalışmalarla aday gösterilmiş. Bakalım Shell Public Eye Award'dan en berbat şirket ödülüyle dönecek mi? Kampanyaya siz de katılmak isterseniz www.publiceye.ch adresine girebilirsiniz. Zenubay Ezgi Kaya ile beraber Nice güzel değişimlere ve başarılara diliyoruz, esenlikler diliyoruz.